Topladı, sağlığımız, saatiğimiz, elhamdülillah yerinde. Allah Teala sağlık ve saatten daha önemli bir nimet daha bahsetti bizlere. O da tevhidi anlama, imanı anlama nimeti. Bunun da kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü birçok ibadette, bütün ibadetlerde o ibadetin yapılmadan önce olması gereken, olmazsa olmaz olan bir şart var. O da tevhid iman şartı. Bu çok önemli. Ramazan orucunda bile Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bakın kim Ramazan'ı tutarsa ama nasıl tutarsa? imanın İmanen. Ve ihtisaben ve hesabını, ecrini, sevabını Allah'tan umarak. Gufira lehu ma taqaddama min zembihi. diyor. Geçmiş günahları affolunur. Dikkat ederseniz yani oruç ibadetinin kabulünün ve karşılığında da ona verilecek olan mükafatın ilk şartı men sâme ramadâne imanen men sâme ramadâne imanen iman ederek kim iman ederek Ramazan orucunu tutarsa birçok ibadette bu böyle ibadetin aslı temeli imandır eğer bu olmaz ise o ibadet ne kadar insan o ibadette kendini yorsa da ne kadar çok gayret etse de reddolunur Yani bu çok önemli bir şart. İman şartı, kişinin iman üzere olması, bütün ibadetlerin kabul olmasının olmazsa olmaz ilk şartıdır. Bu vesileyle bakın Ramazan orucunun en uzun olan saatlerinde bulunuyoruz, mevsiminde bulunuyoruz. Yaklaşık olarak kaç saat oruç tutuyoruz? 16 saat oruç tutuyoruz. Bu gayretin, bu yorgunluğun, bu açlığın, bu baş ağrısının karşılığında... Mükafat da olabilir. Hüsran da olabilir. Mükafat da olabilir. Hüsran da olabilir. Aleykümselam. Aleykümselam. Peki mükafatı elde edecek olanlar, kendilerine mükafat verilecek olanlar kimlerdir? Bunu çok iyi ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. İbadetlerin de 7-8 sene, 9 sene sonra ilk olarak namaz ibadeti, ardından oruç, ardından zekat, ardından hac... öyle oruç e, ibadetlerin peş peşe gelmesi ama bunun öncesinde sürekli iman hususunun bulunması bizlere bu işin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani insanlar yaklaşık olarak on 13 sene 12 sene oruç tutmadılar farz oruç. Ramazan orucunu kastediyorum. Ta ki iman kalplerinde ne habana kadar tam anlamıyla yerleşene kadar. İnsanlar günde 5 vakit namaz 9 sene boyunca 5 vakit farz namaz kılmadılar. Ta ki iman kalplerinde yer bulup tamamen orada böyle sapasağlam yer edininceye kadar. İnsanlara hac farz olmadı. Ta ki iman 16 sene boyunca onlara öğretilip kalplerinde böyle sapasağlam yer edininceye kadar. Demek ki bu iman hususu, Allah'a iman, tevhid hususu. Yani ibadete koyulmadan önce, ibadete başlamadan önce sürekli böyle göz önünde bulunması gerekilen gereken en önemli konu. allah تعالى در Kur'an-ı Kerim'de öyle buyurmuyor mu? نمی‌آورم و معامر را ایله لیا بود الله مخلصینه له الدین و Ancak onlara انسان‌ها امرال امرو Allah'a ibadet اما اما bizlerin Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuş. Bizler bununla emrolunmuş kullarız. Ancak hangi şartla اما اما اما اما اما اما halis kılarak, yani yalnızca ona ibadet ederek, yalnızca ona dua ederek, yalnızca ondan medet umarak, yalnızca ondan yardım isteyerek, yalnızca ondan tevekkül ederek, yalnızca ondan rahbet vereceği ve rahbet bekleyerek ibadet etmek. İşte Ramazan orucu da dedik ya, bakın, ben sâme Ramazan'a imanem. Kim Ramazan'ı iman ederek tutarsa, iman ile birlikte tutarsa, İman kavramı böyle üzerinde çok durulması gereken bir kavram. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşünün insanlara 12 sene boyunca oruç farz kılınmamış, oruç bu şekilde fazla olarak bir ay tutturulmamış. İnsanlara sürekli iman üretiliyor. Ardından Ramazan orucu geliyor ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki iman gerçekleştikten sonra, yerleştikten sonra, imanın ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu öğrendikten sonra, bunun zıttı olan şirkin ne olduğunu öğrendikten sonra insanlara deniyor ki Men saama Ramazana imanen. Demiyor Allah Resulü Aleyhisselam, kim Ramazan'ı tutarsa kim Ramazan'da yemekten, içmekten uzak durursa demiyor. Men saama Ramazana imanen, iman ile. Allah'a imanı gerçekleştirerek, şirkten uzaklaşarak ve ihtisaben ecrini Allah'tan bekleyerek tutarsa, "Ghufer lahu ma taqaddeme min zenbihi." Geçmiş günahları ne olur? Mağfiret olunur. Bizler de Sadedinde şerhini yapmakta bulunmuş olduğumuz kitap, 3 esas kitabı. Kişinin hayatının özeti. Kişinin hayatının kabirdeki özeti, 3 esas. 3 ana soru, 3 temel soru. Men Rabbuk ve ma dinuk ve men nebiyuk. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? <gülüyor> bu soruya cevap verecek olanlar bu sorunun ...dünyadaki cevabını bilip... ...tedeyyünen, din olarak yaşayan kimseler. Yani bu soruları... ...dünyada taallümen diyor ilim ehli. Taallümen. Yani talim olarak... ...öğretseler birbirlerine... ...tutalım... ...çocuğumuzu, çoluğumuzu, birbirimizi... ...her gün günde 30 defa bu sözleri tekrarlayalım. Men Rabbuk, rabbiyallah ...ve dinuk dini el İslam ...ve men nebiyuk, nebiyy Muhammedun... ...sallallahu aleyhi ve sellem diye... Günde 30 defa da tekrarlasa bir insan bunları, öğrense, talim terbiye etse, ama gereğince amel etmese, din olarak bunları benimsemese, kabirde bu sorulara ne yapamayacak? Cevap veremeyecek. rivayetlerde de geldiği üzere, münafık olan kimse dünyada bunları biliyor. Kendisine sorulduğu zaman dünyada münafık ne yapar? Bunları izhar eder. Değil mi? Bunları izhar eder. Münafık bir kimseye sorsan, Dinin ne neler İslam? Rabbin kim? Allah. Peygamberin kim? Muhammed. Değil mi? Dünyada bunu biliyor. Ama bu adama bu dünyadaki bildiği bu bilgi ahirette, ahiretten önce kabirde yeterli olacak mı? Olmayacak. Niye olmayacak? Çünkü bunu tedeyyünen din darlık olarak ne yapmadı? Bu soruların cevaplarını öğrenmedi. Bunla gereğince amel etmedi. Ne diyecek münafık? İmam Müslim'in sahihinde rivayet edildiğine göre sorulduğu zaman kendisine diyor ki ha ha la edri. Yani şaşkınlık ifadesi bu ha Arapçada. Yani <gülüyor> biz Türkçe diyoruz ya ah ah böyle sesler çıkarıyoruz ya bu sesler her bir ifadesi vardır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnsanlar bir şey söylüyordu. Ben de söylüyordum bunu. Ama şu an bilmiyorum diyecek münafık. Demek ki bu kabirde sorulacak olan 3 soru bizim namazımızın da Orucumuzun da şu anda tuttuğumuz orucumuzun da verdiğimiz zekatımızın da temelinde bunlar olması lazım ki kıyamette ahirette biz bu ibadetlerimizin karşılığını ne alalım alalım. Bizler bu kıymetli risalenin mübarek kitabın en son şu bölümünde kalmıştık. Envaul ibadeti lati emar Allahu biha mislül <gülüyor> İslam ve'l iman ve'l ihsan. allah Teala diyor ki, allah Teala'nın yapmamızı emrettiği, kullarına yapmalarını emrettiği ibadet türleri nelerdir? El-İslam, ve'l-İman, ve'l-İhsan. Bunlar, Muallif Rahim önce bunları zikrediyor. İslam, İman ve İhsan. Bunlar dinin ana temel mertebeleri. İslam, İman ve İhsan. Kitabın ileriki bölümlerinde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 Khouf ne demek? Korku. Korku. İlk zikrettiği ibadet khouf, korku ibadeti. Korku ibadeti. Buna İbn-i Mehle kitaplarında ibadet olan korku khaufu sır yani gizli anlamda insanın kalbinden hissettiği ibadet maksadıyla, tezellül, zillet maksadıyla duyduğu bu korkuya İbn-i Mehle khaufu sır'dı diyor. Bu ibadet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 kalbin ıslahı, kalbin düzelmesi ancak bu havf ile olur. Hatta diyor ki rahimahullah, kalbi harekete geçiren üç tane ana temel motor vardır. Nedir bunlar? Havf, reca ve ney? Muhabbet. Kalbin ana üç motoru diyor. Kalbi hareket ettiren, kalbi sürekli coşturan üç ana Unsur, خوف، korku, Allah korkusu tabi. Reca, ümit ve mahabbet, Allah sevgisi. Diyor ki Mühallif Rahimahullah, Şeyh Hüseyin Teybih Rahimahullah, فَمَا حُفِذَتْ حُطُوا حُدُودُ اللّٰهِ وَمَا حَارِمُهُ Diyor Allah-u Teala'nın sınırları ve haramları وَوَسَلَ الْوَاصِرُونَ بِهِ Hedefe ulaşan kişilerin hedefe ulaşması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 Bu konuda ne yapmış olur? allah Teala'ya şirk koşmuş olur. allah Teala'ya ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur. Müellif burada Rahimahullah bize korkuyla alakalı şu delili zikrediyor. <gülüyor> Onlardan korkmayın. Ve <gülüyor> kafuni. Ancak benden korkun. İn kuntum mu'minin. Şayet müminlerden iseniz. Şayet gerçekten müminseniz diyor allah Teala. Benden korkun. Yani peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığınız zaman, konuşmalarına baktığınız zaman sürekli onların Allah'tan korktuklarını görüyoruz. Bunu ifade ediyor. Diyor ki mesela Nuh Aleyhisselam inni akhafu aleikum azabe azim. Ben sizlerin adına azabı acısı büyük olan bir günden ne yapıyorum diyor? Korkuyorum. Khauf. Korku bu bir ibadet. Aynı şekilde Şuayb diyor ki kavmine, inni akhafu aleikum azabe muhit. Geldiği zaman her şeyi kuşatan saran, azabıyla kuşatan o günün azabından ne yapıyorum? Sizin adınıza korkuyorum. Allah'tan korkuyorum. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz birçok vesileyle bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İnni le'e'lemukum billahi ve eşedduhum lehu haşyeten. Ben sizin aranızda Allah'ı en çok tanıyan, en çok bileninizim. Ve Allah'tan en çok korkanınızım diyor Allah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 kalbin ana motoru dediğimiz kalbi ana hareket ettiren o üç sebepten korku cennette ne yapacak? Yok olacak. Allah'ın izniyle ne diyor Allah Teala ela inna evliya <gülüyor> Allah'i ela in evliya Allah'i Allah'ın evliyalarına veli kullananı yoktur. La <gülüyor> havfun. Korku yok. Dünyada var mı onlara korku? Var. Allah Resulü diyor ki, benim bildiklerimi bilseydiniz ne yapardınız? Az güler.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 Adam verdiği o on kuruşu alacak yerine büyük bir para verecek. Çünkü kimin adını zikretti orada? Bedevin. Bedevinin adını zikretti. Alıyor parayı diyor ki sana diyor para yok. Niye? Çünkü sen diyor ben sana Allah için verdim ama sen diyor işin içinde ne yaptın? Beni kimle korkutmaya bak kaldın? Benim gibi bir insan olan türbede şu anda mezarda yatan ölü bir insanla korkutmaya çalıştın. Onun adına istedin ben sana vermeyeceğim diyor. Taksiciye devam et. Taksici.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 bizim başımıza bir şeyin gelmesinden korkuyorum. Onun için diyor yasetler diyorum. Yani bedeviden istiyor şeyi, korumasını yol boyunca. İşte bu kafus sır ibadet olan kafun nedir? Bir örneği, bir örneğidir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz, ee, hut ee, kavmi ne diyor peygamberine? İnne qul illa ataraq ba'du alihetine. Kördüyorlar peygamberlerini diyor ki seni olsa olsa bizim diyor bazı ilahlarımız çarpmıştır. Onun için sen böyle atalarımızdan duymadığımız şeyleri konuşuyorsun. Başka bir ayet kerevda Allah Teala diyor ki ve yu kafu ne min Allah'ın dışındaki şeylerle seni korkutmaya çalışırlar. Ama az önceki ayette hatırlayın ne diyor Allah tala? Felate kafuhum onlardan korkmayın ve kafuni benden korkun. İnkontum mu'minin müminler iseniz müminler iseniz benden.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 Onlar bile ne yaparlar? يَبْتَغُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَمُ Onlar bile o kendilerine dua edilen yatanlar bile kabirlerinde yatanlar bile Allah-u Teala'ya daha da yakınlaşmak için ne yaparlar? Vesileler ararlar. Yani senin vesile olarak gördüğün bile allah Teala'ya yaklaşmak için neler arıyor? Vesile arıyor. Yani bir peygamber, bir melek, bir veli Allah'a daha da yakın olabilmek için vesile. Yani salih ameller. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına bakın.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 Allah'a daha da yakınlaşabilmek için ne yaparlar? Vesileler ararlar. Veya <gülüyor> khafûne azabehu, Allah'ın azabından korkarlar. Kim bunlar? İnsanların gidip kendilerinden medet umdu, yardım ettiği kimseler. Allah Teala onları bakın hangi makamda zikrediyor? Veya <gülüyor> khafûne azâbehu. Allah'ın azabından Allah'ın azabından korkarlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerini sayarken onları övme sadedinde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 Nasıl Allah'ın çıkışını anlatırken ne diyor Atilla? Allah-u Teala. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا Musa nasıl çıktı Mısır'dan? Korkarak çıktı. İnsanlardan korkarak çıktı. Bu doğal korku. Problem havfu sır ibadet olan korkuda. Falanca türbeden sana zarar vermesinden korkuyorsan o zarara da ancak Allah kadirsi. Artık türbedeki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 Evet, iptar az kaldı. Bunu netinelim. Önümüzdeki çarşamba günü inşallah aldığımız yerden devam edeceğiz. Subhanak Allahu bihamdik. Aşadunallahillah